1895 numaralı konu, Hazreti Ömer şehit edildiğinde cinlerin matem tutarak ağlamaları, Hz. Ömer'in öldürüldüğü gece Yemen'de bulunan Tebale Dağı'ndan şöyle bir ses işitildi, ağlayabilecek durumda olan herkes İslam için ağlasın, çünkü Hz. Peygamber aramızdan henüz ayrılmışken İslam neredeyse helake yaklaşmıştır, artık bundan böyle dünyada hayır kalmadı, ahirete kesinlikle inananlar dünyadan usanıp yüz çevirdiler, İnsanlar bunu kimin söylemiş olduğunu araştırdılarsa da hiç kimseyi bulamadılar.